her dalalette ateşlerdir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemede hepimize gayret versin. Kardeşlerim dünkü sohbetin devamı niteliğinde bugünkü sohbetimize başlarken dün de demiştik ki kulların bilmesi gereken esaslar vardır ve bu esaslar Müslüman'ı ayakta tutar hem dinine hem insanlara hem de insanlığa bağlar Allah hepimize hayır versin kardeşler kulun Rabbini dinini ve peygamberini bilmesi gerekir Rabb'im bunu düzgün anlayanlardan yenisin <Gülüyor> Bu esaslar insanın kabrinde kendisi hakkında soru sorulacak esaslardır. Yani kol kabre girdiğinde Rabbin kim? Dininle peygamberin kim? Kardeşlerim insanın hem bu soruya çok dikkat etmesi gerekir. Hem de bu sorulan kelimelerin bizdeki karşılığı ne kadar anlaşılmış, ne kadar hayata geçirilmiş, bunun bir analiz edilmesi gerekir. Düşünün. Şimdi bu soruları kendi kendinize sorun. Kabirdesiniz. Arkadaşlarınız sizi bırakıp gitmiş. İki melek gelmiş. Ve oturtmuş, sana Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim diye soru soruyorlar. Allah bu soruları düzgün bir şekilde cevap verenlerden neylesin kardeşlerim. Mümin olan kişi, Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberimse Muhammed diye cevap verecek. Bu hususta şüphesi olan yahut münafık olan insan bu sefer ha ha dünyada insanlar bir şey diyordu, ben de onların söylediği bir şey diyordum diyecek. Ve ondan sonra azap başlayacak kardeşim Allah bizi bu duruma düşmekten beri yapıyorsun. Sesim net değil mi? Cızırtı yok. Kardeşlerim, Allah'ı bilmenin yolları vardır. Bu yollardan birincisi, Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları üzerinde düşünme ve bu fikri onun üzerinde yoğunlaştırma. Bu, hem Yüce Allah'ı bilmeye, hem onun egemenliğinin azametini, kudretinin ve hikmetinin mükemmelliğini, rahmetinin kuşatıcılığını bilmeye götürür. İşte Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlar göklerinle ve yerin hükümranlığına Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakmazlar mıdır? De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Yalnızca Allah için ikişer ikişer, birer birer kalkınız, sonra düşününüz diyor. Evet kardeşlerim. Kulun Rabbını bilmesinin yollarından birini, de Rabbinin şeri ayetleri üzerinde düşünmektir kardeşler. Bu ayetler ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş olan vahiy demektir. Kur, bu ilahi ayetler üzerinde, bunlardaki insanların dünya ve ahiretteki hayatlarını ancak kendileriyle ayakta durabileceği pek büyük menfaatler üzerinde düşünür. Kardeşlerim, bunlar üzerinde dikkatle düşünecek, bunların ihtiva ettiği ilim ve hikmeti tefekkür edecek olursa, bunların kulların ile, uyum arz ettiklerini ve bir düzen içinde onları bütünlediklerini görür. Böyle düşünen bir kul, aziz ve celil olan Rabbini şu buyruğu ile dile getirmiş gibi bilmiş gibi olur kardeşlerim. Hala onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler. Mi? Eğer Allah'tan başkasına gelseydi Elbette bunda birçok müşkülatlar olurdu diyor Rabbimiz Süfanehu ve Teala. Hala akıl etmiyor musunuz? Hala düşünmüyor musunuz? Bu vahiy Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Aleykümselam Hoş geldin Kardeşlerim Allah'ı bilmenin yollarından biri de Yüce Allah'ın müminin kalbine onu bilmesini sağlayacak ilimden yerleştirdikleridir. Amin. Bu yolla kişi adeta gözüyle görürcesine Rabbini bilip tanır. Aynen hatırlayacak olursanız kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine Cibril insan kılığında geliyor Kendisine ihsanın ne olduğunu sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı görüyor musun gibi ibadet etmendir buyuruyor. Sen onu görmesen de o şüphesiz ki seni görür buyurmuştur. Allah emnimizi artırsın, gayretimizi artırsın. Demek ki bilinmesi gereken ikinci esassa dindir kardeşlerim. Az müsaade ederseniz evet, kapıçalım. Evet, kadar, demek ki kulun Allah'ı bilmenin yanında ikinci bilmesi gereken esas ise dinidir. Kul bu dinin gereğince amel etmekten mükelleftir. Bu dinin ihtiva ettiği hikmet Rahmet, insanların maslahatı ve onlardan fesada götüren şeylerin bertaraf edilmesi gereğince ameli ihtiva eder Bu din üzerinde kitap ve sünnete dayalı bir şekilde hakkıyla düşünen bir kimse, bu dinin gerçek bir din olduğunu, kendisi olmaksızın, insanların menfaatine olan şeylerin ayakta kalmalarının imkansız olduğunu, İslam'ın ve bugün Müslümanların hali arasında bir mukayese yapmamak gerektiğini anlar. Kardeşlerim, hakikaten Müslümanlar bir birçok bakımından kusurlu durular. Çok büyük sakıncaları ve yasakları işlemiş bulunuyorlar. İslam topraklarında Müslümanlar arasında yaşayanlar hiç de İslam'ı olmayan bir havanın içinde yaşamı sanıyorlar. Sesim net mi? Sesimde bozukluk yok değil mi? Allah'a hamdolsun ki İslam dini daha önce gelmiş olan bütün dinleri ihtiva ettikleri maslahatların hepsini kuşatmaktadır kardeşlerim. Onlardan farklı olarak her zaman, her mekan ve her toplum içinde de elverişli olmak gibi bir özelliği vardır. Onun her zaman, her mekan ve her topluma elverişli olmasının anlamı şudur kardeşlerim. Net mi sesim? Tamam. Allah <Gülüyor> Bu dine sarılma hangi zaman ve mekanda olursa olsun hiçbir toplumun hiçbir masrahatı ile çatışmaz kardeşlerim. Aksine o toplumun düzelmesi ona bağlıdır. Bunun anlamı da o her zaman, her mekan ve her topluma boyun yer. Onlar tarafından şekillendiril değildir. Çünkü İslam dini kardeşlerim, salih olan her bir ameli emreder, kötü olan her bir işi de yasaklar. O erdemli her türlü ahlakı emrettiği gibi, bayağı her türlü huyu da yasaklar. Evet kardeşlerim, demek ki demek ki İslam'ın hakim olduğu İslam'ın emrinin yerine getirildiği her toplum düzelmeye adaletli olmaya ve oradaki insanların erdemli olmasına fırsat verir. Çünkü işlenen salih amel, yapılan iyilik, terk edilen kötülük, oradaki insanların ahlaklı olmasına sebep olur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Az bir müsaade inşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ee, Aleykümselam. Aleyküm. Hakkınız helal. Edin. Telefon üstüne telefon olacak. konuş? Evet kardeşler. Demek ki Allah azze ve celle'nin, cennenin bizlere emrettiği, bizim için koymuş olduğu sınırlara uyduğumuz zaman o toplumda düzelme, o toplumdaki yaşayışta farklı farklı haller olma ve adaletin meziyetin erdemin ön plana çıktığı ve şahsiyetli insanların oluşmasına sebep olur. Demek ki kişinin dinini bilmesi kendisine o kadar çok meziyet sağlıyor ki hele salih amel işlemesi ve salih amel işleyen her insanın Kötü olan bir şeyden uzak durup iyi olan işleri yapması hem kendisinin düzelmesine hem de o toplumun düzelmesine sebep oluyor. İşte dinde bilinmesi zararı olan meselelerin hükmü budur kardeşler. Alo, aleyküm selam ve rahmetullahi Kardeşlerim sohbetimin başında da dediğim gibi kabre girmeden kabirdeki sorulan sorulara Müslümanın kendisini hazırlaması gerekir. Yani şuraya kadar anlatmış olduğum sohbetin özetini yapacak olursak düşünün şimdi şu an öldüğünüzü kardeş bildiğiniz insanların sizi teşrih edip cenazenizi götürüp kabre koyduğunu ve sizi orada kendi halinizden baş başa bırakıp evlerine döndüğünü ve artık sizin hesapla karşı karşıya kaldığınızı ve iki meleğin gelip sizi oturtup size sorduğu o üç soruyu bir düşünmenizi tavsiye ederim. Sohbetime böyle başlamıştım. Yeni gelen arkadaşlar için. Rabbin kim? Dinin peygamberin Peygamberim kim? Allah bunu ölmeden anlayanlardan ilerlesin kardeşlerim. Allahı bilmeyi, dini bilmeyi kısaca anlattık. Üçüncüye gelince, insanın Peygamberini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı bilip tanıması şarttır kardeşlerim. Çünkü bu kabirde bize sorulacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelemekle, onun ibadetini, ahlakını, yüce Allah'a davetini, Allah yolunda cihadını ve buna benzer hayatının diğer yönlerini yakından tanımakla mümkün olur, onu tanımak. Bu sebeple Peygamberini daha çok tanımak, ona imanını da daha çok pekiştirmek isteyen her bir Müslümanın elinden geldiğince savaş ve barış hallerindeki uygulamalarını zorluk, sıkıntı ve bolluktaki yaşayışını kısacası bütün hallerini incelemesi, okuması, öğrenmesi gerekir kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Allah azze ve celle'den bizleri zahirleri ve batınları itibarıyla Yüce Resullerine uyanlardan kalsın. Bu hal üzerine canımızı alsın. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Rabbin kimdir sorusu. Seni yaratan, senin ihtiyaçlarını karşılayan, seni bu şekilde var eden ve seni rızıklandıran kimdir? İnsanın bunu bir düşünmesi gerekir kardeşler. Düşünün. Terbiye sayesinde terbiye edilen, dost doğru bir şekilde varlığını ortaya çıkartan her türlü gözetim ve kollayıp gözetmekten ibarettir. Kardeşlerim, Rab kelimesi Yaşatan, öldüren, rızık veren, terbiye eden, efendi manasındadır. O halde bizi yaratan, bizi donatan, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi rızıklandıran tek başına yüce Allah'tır. Bundan dolayı ibadeti de sadece olayıktır kardeşlerim. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Neslimizi de bu yolda ömrünü tüketsin. Kardeşlerim bundan dolayıdır ki biricik mabudumuz odur. Önünde zilletle boyun eğerek sevgi ve tazim ile eğilmek gerekliliği olan yalnız bu ilah. O'nun bize emrettiğini yapmamız, bize yasakladığını terk etmemiz gerekir. Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek hiçbir varlık yoktur kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında, Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyettik diyor. Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet ediniz. Evet kardeşlerim. Her türlü noksanlığın kendisinden uzak olduğu, yüce Allah'ın bütün yarattıklarının Rabbi, terbiye edicisi olduğuna da yüce Allah'ın hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır buyruğu delil gösterilmiştir. Yani kemal celal ve azamet vasıflarına sahip olan yalnızca yalnız yüce Allah'tır kardeşlerim. Alemlerin Rabb'i ise nimetlerle onları terbiye eden, onları yaratan, onların mutlak egemeni olan ve dilediği şekilde onların işlerini çekip çeviren demektir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin dışındaki her şey de alemdir. Onun dışındaki varlıklara alem denilmesinin sebebi, kendilerini yaratana, maliklerine, işlerini çekip çevirene alamet oluşlarından dolayıdır. Her bir şey, Yüce Allah'ın bir ve tek olduğuna delil teşkil eder. Allah Azze ve Celle, Kainattaki her şeyi kendine muhtaç olarak yaratmıştır ki, ta ki bir olanı birleşsiniz. Rabbim hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. Durum ne olursa olsun, Allah Azze ve Celle'nin kendisi ancak ayetleri ile bilinir kardeşlerim. Allah kendini nasıl vasfetmişse, Resulü da nasıl bildirmişse, hiçbir şeye benzetmeden, ondaki bir şeyi boşaltmadan, tatilsiz, tekkifsiz, teşbihsiz olduğu gibi iman etmemiz gerekir. Onun varlık ve birliğine her şey dalalet eder kardeşlerim. Bütün yaratıklar Allah Azze ve Celle'nin kudretinin, hikmetinin ve rahmetinin kemaline delil teşkil eden ayetlerdir. Düşünün, Allah'ın kitabını okuyorsunuz, güneş Allah'ın ayetlerinden bir ayettir denir. Çünkü Allah Azze ve Celle onu yarattığı andan itibaren, kainatın bozulmasına izin vereceği vakte kadar son derece düzenli ve muhteşem bir şekilde yol almaktadır. Evet kardeşlerim Allah Resulü soruyor Aleyhisselatü Vesselam, Ya Muaz şu güneş nereye gidiyor biliyor musun? Allah ve Resulün en iyisini bilendir diyor. O görevini yaptı Rabbinin arşının altına secde etmeye gidiyor. Şayet izin verilirse tekrar doğacak. İzin verilmezse öyle kalacak. Evet kardeşlerim. Allah'tan korkan bir kalbin düşüneceği şeyler bunlar. Allah'ı uman, hesabı düşünen Ahirete iman eden insanların öğrenmesi gereken de bunlar. Allah bunlarda bizleri hırslı kılsın kardeşler. Demek ki güneş hacmiyle, hareketleriyle Allah'ın ayetlerindendir. Güneşin hacmi çok büyüktür kardeşler. Etkilerine gelince düşünün ondan insan bedeninin Ağaçların, ırmakların, denizlerin ve daha başka pek çok varlıkların elde ettiği birçok faydalar vardır. Biz bu güneşe, bu pek büyük ayete bizimle onun arasındaki bu mesafeye bakacak olursak, buna rağmen bizim onun oldukça yüksek olan sıcaklığını, ısısını duyduğumuzu görüp, Arkasından onun meydana getirdiği ve insanların ekonomik açıdan çokça tasarrufta bulunmalarını sağlayan pek büyük aydınlığı üzerinde düşündüğümüz takdirde insanların gündüzün hiçbir aydınlatma aracına ihtiyaç duymadıklarını görür. Bu pek büyük menfaati sebebiyle de insanlar çokça ekonomik kazanımlar elde etmektedir. İşte bunlar bizim ancak pek azını idrak edebileceğimiz ayetler arasında sayılır kardeşlerim. Aleyküm selam Düşünün kardeşlerim, şeytan öyle insanları aldatmıştır ki öyle insanları kandırmıştır ki güneşin bu parlaklığı bu muhteşemliğini görmüş, şeytan birçok insanı aldatarak güneşe secde eder kılmış ve güneşe tapan birçok insan çıkmıştır. Allah bizi de neslimizi de puta tapan müşriklerin akıbetinden beri buyursun kardeşlerim. Cehaleti, meyvesi Allah yolunu kaybetmedir kardeşlerim. Hangi insan ilimsiz, mesnetsiz, dinini öğrenmede iştiyaksız olduğunda her zaman karanlık yollardadır. Öyle hale gelmiş ki, insanoğlu, Allah'ın yarattığı muhteşem varlıkları, ayetleri, delilleri, onları görmüş, yaratıcıyı görüp idrak edememiş. Halbuki, akıl eden insan, kendini akıllı gören insan, gündüz doğup da, Gece batan bir şeyin, doğup batan bir şeyin ilah olamayacağını akıl edememiş kardeşlerim. <gülüyor> Aleyküm selamlarım. Rabbim hepimize hayır versin. İşte cehaletin meyvesi bir olanı birleyememektir kardeşlerim. Ay da aynı şekilde. Yüce Allah'ın ayetlerindendir. Çünkü Allah Azze ve Celle her bir gece aya ayrı ayrı bir konaklama yeri tayin etmiş ve tespit etmiş bulunmaktadır. Hatta Yasin suresinde aya gelince biz onun içinde konaklama yerleri takdir ettik ve tayin eyledik diyor. Sonunda o kuruyup incelen eski hurma dalı gibi yay şekline dönerdir. diyor. Ee, Evet kardeşler. Demek ki ay da güneş de Allah'ın ayetlerinde. Düşünün gözümüzün önünde ay pek küçük ortaya çıkıyor. Sonra yavaş yavaş büyüyor. Nihayet tamamlanıyor. Sonra tekrar eskilmeye gidiyor. O bu yönüyle insana benziyor aynen kardeşler. Çünkü İnsan da önce zayıf olarak yaratılır. Daha sonra aşama aşama güç elde eder, durur, sonra tekrar zayıflık dönemine geri döner. Düşünün Allah'a Azze ve celle'nin şanı ne yücedir kardeşlerim. Gece ile gündüzün, güneş ile ayın yüce Allah'ın birer ayeti olduğunu söylüyor. Rabbim hepimize hayır versin. Anlayanlardan ayrılsın kardeşlerim. Öyle bir birliğe, öyle bir apaçık alametlere has ki bunlar, gecenin karanlığına bakın, gündüzün aydınlığına bakın. Hem de onların devamlı değişip durmalarına bakın. Bunlar bizim için çok önemli ayetlerdendir, delillerdendir kardeşlerim. Allah azze ve celle'nin onlarda yerleştirmiş olduğu kulların maslahatları ve onların hallerinin değişip durması güneş ve ayda hem zatları itibarıyla hem de hareketleri hem de düzenlilikleri itibarıyla hem de bunun sonucunda ortaya çıkan Kulların gerçekleşen menfaatleri ve onlara gelebilecek zararların önlenmesi suretiyle çok önemli delillerdendir. Allah hepimizi düşünmeyi, idrak etmeyi, anlamayı nasip etsin. Düşünün Allah azze ve celle Kur'an'da birçok misaller verdikten sonra ne yapıyor? kullarına, güneşe ya da aya secde etmelerinin yasaklığı. Peki, insanlığın içinde güneşe de aya da secde eden insanlar çıkmış mı? Hem de bizim şu yaşamış olduğumuz toplumun eski dinine bakacak olursak, dininin adı ne? Şamanizm değil mi? Ay tanrısı, gök tanrısı, yer tanrısı, Savaş Tanrısı almış başını gitmiş. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu göstermiş olduğu delillerini görmüşler ama yaratanı idrak edememişler kardeşler. Allah hepimizin cehaletini gidersin. Allah hepimize hayır versin. Çünkü ikisi de yaratılmış birer varlık olduğundan dolayı ibadete layık değildirler. İbadete layık ve hak sahibi olan sadece onları yaratan Allah'tır. Evet kardeşlerim. Demek ki Rab yaşatan, öldüren, kullarının ihtiyacını anında bilip anında gideren ve ibadet olunmaya layık, tek yegane varlıktır. Evet. İbadete layık olduğu için kendisine ibadet olmamdır. Allah'tan başka ibadet olunan ilahlar ile o ilahlara ibadet edenlerin Allah'tan başka Rab edindikleri varlıklar aslında Rab değildir kardeşlerim. Çünkü yaşatmaya ve öldürmeye malik olmayan ve bütün işleri idare edip çek çevirmeye muktedir olmayan Rablılık iddiasında bulunamaz. Sesim geliyor mu? <gülüyor> bir kısılma oldu daha ben Net bir sesim. Allah razı olsun. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Demek ki Allah'ın ibadete layık olan biricik Rab olduğunu idrak etmemiz gerekir. Ademoğlunun yaratıcısını tanıması ve yalnızca ona ibadet etmesi ibadetlerinde ona hiçbir şey ortak koşmaması suretiyle ibadet etmesi ona eş koşmaması emredilmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sizi de sizden öncekileri yaratan da Allah'tır. Diyor. Yani siz ona ibadet edeceksiniz. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz O'dur. Yaratan Rab O olduğundan ötürü sizin de O'na ibadet etmeniz gerekir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah'ın rububiyetini kabul eden herkesin yalnızca O'na ibadet etmesi gerekir. Aksi takdirde o kişi çelişkiye düşmüş olur. Aleyküm selamlar ametim. Kardeşlerim O'na ibadet takvayı elde etmek için yapılır. Takva ise, Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından kaçınmak suretiyle, Allah'ın azabına karşı gerekli koruyucu sebepleri edinmek demektir. Allah bizim için herhangi bir zorluk ve yorgunluk söz konusu olmaksın tıpkı insanın yatağında uyuması gibi yeryüzünden faydalanabileceğimizi işaret etmektedir. İşte kardeşlerim, gök bizim üzerimizde. Tıpkı bir bina gibi duruyor. Çünkü bina yukarıda yapılan demektir. Bu yönüyle sema da yeryüzündekilerin binasıdır. Ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptır. Halbuki yine onlar onun ayetlerinden yüz çevirici dinlerdir. Yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle semadan yani yukarıdaki buluttan bizim için tertemiz bir su indirmiştir. Ve o sudan içeriz. Ve o su vasıtasıyla hayvanlarımızı da sularız. Bütün bunlar, bize bir rızık olmak üzere verilmiş bağışlardır kardeşlerim. O halde, inanan insanların, veyahut yaratılan bütün insanların, sizden öncekileri de yaratan, yeryüzünü sizin için bir döşek, semayı bir bina yapan, gökten size bir su indirip de, Onunla size bir rızık olmak üzere çeşitli meyveler çıkartan ağabımıza eşler koşarak Allah'a ibadet ettiğiniz gibi onlara ibadet et. Ya da sevdiğiniz gibi onları sevmeyin. Çünkü böylesine aklın ne de şeran size yakışan bir şey değil. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bizler onun hiçbir ortağının olmadığını bilip dururken yaratmak rızık vermek ve bütün varlıkların işlerini idrak etmek onun elinde olduğunu biliyorken ibadette gevşek olma ona taakta ihlatsız olma gayretsiz olma bunlar çok abes şeylerdir Allah hepimizi anlayış versin Allah Hepimizin ibadetini hayırda kılsın kardeşlerim. <Gülüyor> kardeşlerim, ibadetin çeşitleri vardır. İman, İslam, ihsan ve onun kapsamı içerisine giren dua etme, korku, ümit, tevekkül, arzu ve istek duyma, korkup çekilme, huşu, haşyet, ona dönüş, istihane, istiaze, istigaze, kurban kesme, nezretme, yani adak adama ve buna benzer Yüce Allah'ın emretmiş olduğu bütün çeşitleriyle ibadet sadece ve sadece Allah'a mağfiret edin. Aleykümselam Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bizim yüce Allah'a ibadetlerimizde hiçbir şey ortak koşmaksızın bir ve tek olan Allah'a ibadet etmemiz gerekir. Ki İnsan ibadetin ne olduğunu anlamazsa, idrak etmezse, gelen vahye kulak vermezse, yapmış olduğu ibadetlerde bir de bakarsınız ki ya şirk, Allah muhafaza, ya bir bidat, veyahut birçok fıskın oluştuğunu görürsünüz. Onun için kardeşlerim, sohbetin başında da dediğim gibi, bir melek gelir, seni oturtur arkadaşların seni o toprağa koyup gider Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin nedir? Kimdir? diye sorgusunu sorar. Diğer sohbetleri hatırlayacak olursanız kardeşlerim bir ibadetin kabulünde de iki esas yok mudur? Birincisi bunu neden yaptın? Cevap Allah için değil mi? İkincisi nasıl yaptım diye sorulduğunda peygamber nasıl yapmışsa yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl işlemişse ben de böyle yaptım sözünü verdiğin zaman kabirde rahat edersin. Demek ki İslam'ın imanın ve ihsan gibi bütün ibadet çeşitlerinin çok iyi bilinmesi gerekir kardeşler. Bu üç husus yani İslam, iman ve ihsan diye tabir edilen bu üç husus dinin ta kendisidir. Aynen Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Ömer diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunduğumuz bir günde yanımıza elbisesi oldukça beyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk alameti görülmeyen ve aramızdan hiçbir kimsenin tanımadığı bir adam çıktı diyor. Hatırladınız değil mi bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarının üzerine koyup dedi ki Ey Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu haber ver. Evet kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam İslam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmen namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, orucu tutman ve ona yol bulabildiğin takdirde Beytullah hac etmendir. Gelen adam doğru söyledi. Ömer diyor ki kardeşlerim, biz adama hayret ettik. Hem soru soruyor, hem de gelen cevabı dinledikten sonra Doğru söylüyorsun." diyor dedi. Adam devam ediyor. Bana imanın ne olduğunu bildir. Aleykümselam." Allah Resulü'nün selamı ve iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmen bir de hayrıyla, şerriyle, kadere inanmandır. Adam yine doğru söyledi. Bu sefer bana ihsanın ne olduğunu bildir diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ihsan Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmen demektir. Sen onu görmüyorsun dahi o seni görmektedir diyor. Bu sefer soru soran adam bana kıyametten haber verdi. dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında kendisine soru sorulan zat soru sorandan daha bilgili değildir dedi. Yine o adam o halde bana onun alametleri hakkında haber ver deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cariyenin efendisini doğurması çıplak ayaklı, elbisesiz, fakir koyun çobanı kimselerin uzun bina yapımında birbirleriyle yarışmaları bulundu. Bir adam çekip gitti. Uzun bir müddet bekledim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana o soru soranın kim olduğunu biliyor musun? Ömer dedi. Ben Allah ve Resulü en iyisini bilendirdim. O cibrin size dinimizi öğretmek üzerine geldi görmüşler. Allah bu vakanın hayrını anlayışına bize nasip etsin kardeşler. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu hususları dinin kendisi olarak değerlendirmiştir. Çünkü bu hususlar dinin tamamını ihtiva etmektedir. Sesim geliyor değil mi? Evet kardeşlerim. İbadetler sadece Hüca Allah'a. Hiç kimse ortak koşulmaksızın sadece ona ibadet etmek yolundadır. Demek ki ibadet çeşitlerinin bir bölümü ayrı ayrı zikrediliyor. Bir de bunları ele alan kalbi ve aleni olan ve bunları hayatta tutan ihsan ayrı ayrı ele alınıyor kardeşlerim. Aleyküm selam. Demek ki iman kalpte, İslam zahirde, alenilikte, ihsan da Allah'ı görüyormuşçasına ibadeti kapsıyor. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Demek ki ibadetlerin kaynağından real bir şekilde öğrenilmesi gerekir kardeşlerim. Bilgisizlik, cehalet, muhakkak ki insanların Allah'tan gayri bir ilah edinmelerine kadar insanları ne yapar? Kardeşlerim, ibadet çeşitlerine bakacak olursak, Yüce Allah'ın emretmiş olduğu İslam, iman ve ihsan gibi ibadet türleri ki, dua da bunlardandır. İslam, iman ve ihsana dair, Kur'an'da ve sünnette o kadar çok delil gelir ki, Rabbimiz Fanehu ve Teala, bana dua edin ben de duanızı kabul edeyim şüphesiz bana ibadeti büyüklüklüklerine yediremeyerek benden yüz çevirenler yakında hor ve hatil olarak cehenneme girecekler dua ibadetin özüdür kardeşlerim Allah Azze ve Celle Benden isteyin diyor. Benden isteyin. Her kim benden istemezse, kibirlenirse, büyüklenirse, işte onu hor ve hakir cehenneme sokarım diyor. Bakın demek ki, dua ibadetin özlerinden. Allah Azze ve Celle, bana ibadeti, büyüklüklerine yediremeyenler diye buyurmuş. Yani benden istemeyen, kibirlenen, büyüklenen demiştir. Her kim, yüce Allah'tan başkasının güç yetiremediği bir hususu, Allah'tan başkasından dua edip isteyecek olursa, o kimsenin dua ettiği varlık ister hayatta olsun, ister ölmüş bulunsun, müşrik ve kafir bir kimse olur kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Bir kimsenin bir başkasına ey filan bana yemek yedir, ey filan bana su içir gibi sözlerle hayatta olan bir kimsenin güç yetirebileceği bir şey istemesinde bir sakınca yok. Tekrar sözlerimi vurgulayacak olursam kardeşlerim anlatmak istediğim nokta Allah Azze ve Celle'nin Mü'min Suresinde dediği gibi benden isteyin benden kim benden istemez kibirlenir büyüklenirse hor ve hakir olarak cehenneme sokarım diyor. bizden ibadeti isteyen Allah vereceğini söyleyen Allah, istemediğinde istemeyenin kibirlenme ve büyüklemeden dolayı istemediğini bildiren Allah ve bu noktada Allah Azze ve Celle bizleri uyarıyor kardeşlerim. Her kim diyor? Allah'tan başkasının güç yetiremediği bir hususu Allah'tan başkasından dua edip isteyecek olursa yani açacak olursak Yetiş ya pirim, falan falan. Yetiş ya filan filan. O kimsenin yaptığı dua veyahut istediği o varlık ister hayatta olsun ister ölmüş olsun o isteyen kişiyi müşrik ve kafir yapar. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. İbadetleri anlama bu kadar önemlidir. Böyle bir işi ölmüş ya da gayip hazır olmayandan isteyen bir kimse müşrik olur. Çünkü ölü ya da hazır olmayan bir kimsenin böyle bir iş yapmasına imkan yoktur. Onun böylesine bir dua etmesi o kimsenin kainatta bir tasarrufunun bulunduğuna inandığının delilidir. Böylelikle bu fiil şirk, sahibi ise müşrik olur kardeşlerim. Unutmayalım ki kardeşlerim, dua iki çeşittir. Birisi dilek, isteklerle dolu olan, diğeri de ibadet sınıfına girendir. Kişinin isteği, dileği duasından kasıt, ihtiyaçlarının istendiği duadır. Kul, bunu Rabbine yapacak olursa, bu da ibadet olur. Çünkü, bunun muhtevasında, Yüce Allah'a ihtiyacını arz etme, ve O'na sığınma vardır. Ayrıca kardeşlerim, O'nun Kadir, Kerim, Lütuf, ve rahmeti geniş olduğu itikadını da ihtiva eder. Böyle bir duanın, az önce de dediğimiz gibi, birisinin bir başkasına ey filan bana yemek yedir demesi halinde olduğu gibi isteği yerine getirmeye güç getirip yapılan bu duayı isteği akıl ile kavrayan birisi olması halinde yaratıklara da bu tür isteklerde bulunmak caizdir. Kardeşlerim ibadet duası ile kulun dua ettiği zatın sevabını isteyerek ve onun cezasından korkarak dua ile ibadete yönelmesi demektir. Böyle bir dua Allah'tan başkasına yapılmaz. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Anlık selamlar. İbadetlerin çeşitlerinden bir tanesi de haf-reca dediğimiz ibadettir. Eğer gerçek müminlerseniz onlardan değil benden korkun diyor. Allah, Allah Azze ve Celle. Artık kim Rabbına kavuşmayı ümit ediyorsa salih amel işlesin ve Rabbına ibadetinde kimseye ortak koşmasın korku duymak demektir. Bu ise kişinin helakı yahut zarar görmesi ya da eziyet görmesi beklentisi dolayısıyla meydana gelen bir tepkidir. Şanı yüce Allah şeytanın dostlarından korkmayı yasaklamış yalnızca kendisinden korkmayı emretmiştir kardeşlerim. Eğer müminseniz benden korkun. Rabbim hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Kardeşlerim, korkunun da türleri vardır. Sesin net mi? İnsipit bende bir gitti geldi. Sesim net değil mi? Var mı sesim? <gülüyor> Korku da üç türlüsü kardeşlerim. Birincisi, tabii korku, yani insanın fıtratında olan korku, ikincisi ibadet şeklinde korku, üçüncüsü de gizli korkudur. Kardeşlerim, muhakkak ki insan olmamız hasebiyle, muhakkak haşerelerden, ateşten, suda boğulmaktan, yükseklikten, birçok şeyden kul korkar. Bu gayet doğal olan bir şeydir. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında Musa Aleyhisselam'dan haber verirken onun bir insanla dövüşen birini görmesi ayırmaya çalışırken birine bir yumruk attık öldüğünde birisinin de kaç firavun ve adamları seni öldürmeye geliyor dediğinde Musa Aleyhisselam'ın firavunun korkusundan ne diyene kaçması vardır. Muhakkak ki bu tabi olan korkulardandır ve kınanan korku değildir kardeşler. Allah hepimize anlayış versin. Bu farkı güzel anlamak gerekir. Eğer korku bir haramı işlemek için bir sebep teşkil ederse bu haram olur. Ama Allah Azze ve Celle o azdı ona git yumuşak davran. Olar ki anla dediğinde Musa Aleyhisselam Firavun'a gitmiş ve davetini yapmıştır. Onun korkusundan Medyen'e kaçan Musa Aleyhisselam'dır. Allah'ın emriyle Firavun'a gelip davet yapan yine Musa Aleyhisselam'dır eğer ikincide korkup gitmemiş olsaydı işte bela buradaydı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında eğer gerçek müminlerseniz onlardan değil benden korkun. Allah hepimize korkan kalp nasip etsin. Kendisinden korkmayı, kendisini sevmeyi, ona sığınmayı ondan istemeye hepimize nasip etsin kardeşlerim övülmeye değer olan Allah korkusu eğer kişiyle Allah'a isyan arasına bir engel teşkil ediyor ve kişiyi fazları işleyip haramları terk etmeye götürüyor ise o korku övülmeye değer korkudur bu gaye elde edilecek olursa, kalp huzur bulur, sokun bulur. Yüce Allah'ın nimetiyle sevinir, mükafatını umacak hale gelir. Övülmeye değmeyen korku hali ise, kulu Allah'ın rahmetinden ümit kesmeye iten korkudur. O vakit kul, hasretler çekmeye başlar. Kendi kabuğuna çekilir, ve hatta ümitsizliği güçlü olduğundan dolayı günah işlemeye devam eder gider. Allah bizi bu duruma düşmekten beri duysun kardeşlerim. Artık bu tür bir kalp, geçimsiz, dili kara, gönlü kara, elinden ve dilinden emin olmayan hayalperest kendi kuruntuları içinde yaşayan biridir. Allah kalplerimizi ıslanda sabit etsin kardeşlerim. İbadet şeklindeki korku, herhangi bir kimseden korkup, bu duyduğu korku ile, o korktuğu kimseye, ibadet etmesi şeklinde ortaya çıkandır. Böyle bir korku, ancak Allah'a karşı duyulur ve duyulmalıdır. Bunun Allah'tan başkasına yönlendirilmesi, şirktir kardeşler. Allah hepimize anlayış versin. Allah hepimize anlayış versin. Bir de insanda gizli korku vardır kardeşler. Bu da bir kimsenin bir anlattıkları hikayelerden vay işte şu kabirden şöyle olur vay cin çarpar, vay evliya çarpar. o kendisinden uzak ve kendisine etkisi olmayan işte şöyle bir veli var, şöyle bir şeyh var, eğer sen onun dediğini yapmazsan sana şöyle der, böyle de gibi kişiyi korkutma ve kişinin de gizli olarak içinden bir korkması demektir. Bu da şirktir kardeşlerim. Çünkü korkulmaya layık ancak Allah. Allah dilemedikçe hiç kimse bir insanın kılına dahi zarar veremez. Allah haklarını koruyan ve dinine dikkat eden Rabbinin dinini harfiyen yerine getirenlerden bizden birisi. Unutmayalım ki kardeşlerim biz Allah'ın hakkını yerine getirirsek Allah da bizi her yerde korur ve gözetir. Kardeşlerim, Ehli Sünnet'in itikadından birisi reca yani ümüttür. Ümit, insanın elde edilmesi muhtemel olan bir şeyi umması demektir. Bazen elde edilme ihtimali uzak olan bir şey hakkında da kullanılır zillet ve boyun eğmeyi ihtiva eden bir umut ancak yüce Allah'a karşı duyulur. Böyle bir umudun Allah'tan başkasına bağlanması ümit edenin kalbinin durumuna göre ya küçük şirktir ya da büyük şirktir. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Şunu bilelim ki övülmeye değer ancak reca, ümit, ancak yüce Allah'a itaat edip bu itaatin sevabını bekleyen ya da günahlardan tövbe edip tövbesinin kabul edilmesini bekleyen, ümideden eden kimseler arasında söz konuşulur. Amelsiz bir ümit ise ancak bir aldanış ve yerinen boş bir temennidir kardeşler. Allah hepinize hayır versin. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm döşeğine düşmüş bir sahabenin yanına geliyor. Maşallah yüzüne kan gelmiş. Ne kadar da iyileşmişsin dediğinde karşıdaki sahabe ey Allah'ın Resulü ben halimi biliyorum. Kim bilir belki de şu akşama erişmem sözünü söylediğinde öyle mi diyor? Sen halini daha iyi bilirsin. Allah Resulü soruyor aleyhissalatü vesselam. Kalbinde ne var diyor? Korkuyorum diyor. Başka ne var diyor? Ümid diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun göğsüne şöyle hafifçe vurarak sen kazandın. Sen kazandın. Çünkü kimin kalbinde bu iki duygu bir arada yer ederse yani hem Allah'tan korkar hem de ümid ederse Allah Azze ve Celle kulum benden korktu ben de ona ümit ettiğini veririm demiştir. Allah özlere, bizlere böyle iman nasip etsin kardeşlerim. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Tevekküle gelecek olursak kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, eğer iman edenler iseniz yalnız Allah'a tevekkül edin. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter değilmiştir. Kardeşlerim bir şeye tevekkül etme, ona güvenip dayanmak demek. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmek ise menfaatli olan şeylerin sağlanmasında zararlı olan hususların da bertaraf edilmesinde yüce Allah'ın yettiğine onun bunları yapabileceğine güvenmek demektir. böyle bir tevekkül selam ver amcalara az selamın. <gülüyor> Azdı evet. Demek ki kardeşlerim böyle bir tevekkül ancak yüce Allah'ın şu buyruğu dolayısıyla imanın mükemmelliğinin bir gereği ve mıdır. Aleykümselam var. Kuş dolap günü varsa ne, var, ne aldın bakayım. Evet. Allah Azze ve Celle eğer iman edenlerseniz yalnız Allah'a tevekkül edinir. Demek ki kardeşlerim, kul samimi olarak Yüce Allah'a güvenip dayanacak olursa, onun için önem teşkil eden hususlarda, Allah ve kendisinin bir Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Hakkıyla tevekkül edenlerden en isimler. Kim Allah'ın emrini yerine getirirse rahat ve huzura kavuşur. Çünkü hiçbir şey onu istediğini gerçekleştirmekten yana aciz düşüremez kardeşler. Demek ki Dede. Canım Dede. Dur dedik, birazdan muhafır ederiz tamam mı? az bir yani. Otur şöyle. Geç uç. Demek ki kardeşlerim Tamam. Tamam. Hemen getirip, Sen makineni kapat aç. O düzenir. Kardeşim, tamam. Bir reset at. Hadi canım. Mesela. Tamam. Hadi. Hı. Tamam. Hı. Tevekkül birkaç türlüdür kardeşlerim. Yüce Allah'a tevekkül etmek, habib Aleykümselam. Bu imanın kemalinin bir gereği ve samimi imanın alametlerindendir. Kendisi olmaksızın iman tamam olmaz kardeşlerim. Bir menfaatin sağlanmasında ya da bir zararın önlenmesinde ölü bir kimseye güvenmek dayanmak şeklindeki gizli tevekkül bu şirktir kardeşlerim. Çünkü böyle bir inanca, böyle bir ölünün kainatta gizli bir tasarrufu olduğuna inanmasından başka bir kimse sahip olamaz. Allah hepimize hayır versin. Bu kişi ister ölmüş bir peygamber, ister bir veli, yahut da yüce Allah'ın düşmanı bir tağut olsun bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Tevekkül ancak insanın imanının kemalinin bir gereği, ancak Allah'a duyulur. Tevekkül ettiği başka kimsenin tasarruflarında mertebe itibarıyla kendisinden daha yüksekti. Tevekkül edenin mertebesinin ise Ondan daha aşağıda olduğuna inanarak tevekkül etmek, mesela bir kimsenin geçimi ve benzeri şeyleri elde etmek konusunda böyle bir kimseye güvenmesi buna bir örnektir. Bu da şirktir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hakkıyla kendisine tevekkül eden, hakkıyla sabreden ve Allah Azze ve Celle'yi Hiçbir şeyin aciz bırakmadığını anlayanlardan edersin. Ne olmuştur hocam? Bakayım. Evet kardeşlerim. <gülüyor> Rabbim hepimize hayır versin. Sohbetimi toparlayacak olursam sohbetimin başında da dediğim gibi kolun diniyle alakalı meseleleri çok iyi yakalayıp idrak etmesi gerekir. Rabbini bilmesi, dinini bilmesi, peygamberini bilip tanıması gerekir. Bugünkü sohbetin inşallah buraya kadar Allah hakkı hak bilip yaşamayı Batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasıretsin. Hepimize hayır versin. Rahmetinin bereketini üzerimizde meslek etsin. Aneke Allahumma ve lehamdite şedennâ ilâhe innâ ente. Estağfurullah ve tebhûlûn. Velhamdülmâ